Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه dersimizde bu درسنا في هذا sahabe, هو باهت تعظيم الصحابة صاحب الكرامة تعظيم وهم على Bu noktada İmam في Hazretleri el هو ضرورة تذكرهم في هذا الدرس هو ضرورة تذكرهم E, Elçinetten ayrıldığı nokta burasıdır. Daha tabii çok noktadan Elçineti bırak, dinden bile ayrıldıkları noktalar var. Kur'an-ı Kerime e, haşa eksik mi diyenleri bile vardır. E, onun için e, onlar. Belki bu konuya bile varmadan daha yoldan çıktıkları meydana çıkıyor da. Buyurur ki e, kişi e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, haber verdiği. konulara ve sahabe-i kiram hakkında bildirdiklerine de inanması lazım. Çünkü kenar mantı hadis-i şeriflere inanması lazım. Hadis-i şeriflere inandığı vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık beyanları var. Bu noktada ihtilaf yok. Onun için inanılması gereken hususlarda kaldığımız nokta. Bu son ders. Yani son ders değil. Bir, son, bir sonra bir ders daha inşallah kalıyor. Ve onda da sahabe arşisteki ihtilaflarla ilgili konuların izahı yapılacak. Bundan dolayı şimdi eftaliyet tertibini sayıyor. Ve en de bir Müslüman itikat etmesi lazım, inanması lazım. Neye fazla sahabeti sahabe-i kiramın faziletine, üstünlüklerine inanması lazım. E, fakat neye göre inanması lazım? Yani sahbenin fazileti var ama bu, bu, e, burada ne var? E, ve tertibehim, Allah tercihibim de olabilir. Allah tercihibim e, ve onların e, efendim vinyatikide ve tertibehim o zaman tertiplerine de inanması lazım. E, bazı rivayetlerde ve rütbetim de okunuyor ve rütbetim rütbelerinin farklı olduğuna da inanması lazım. Ala tertibiyim nuskası da var önümde. Ala tertibiyim e, tertipleri üzere faziletleri var. Yani hepsi eşit değil. Nasıl peygamberlerin hepsi fazilette eşit değil. Nebiler e, var, rasuller var, rasuller içinde ünl azm azmi olan var olmayan var. Tertip var. Sahabede de tertip var. E, bu tertibe göre e, herkese gerektiği şekilde e, tazim etmek lazımdır. Ee, diğer bundan sonraki derslerde diğer akayet kitaplarını okuyacağız şerle okuyacağız falan oralarda da daha Mustafa farklı ilimler gelecek tabi ta, sahabenin tertibi içerisinde e, en faziletli olanlar dört halifedir o da hilafet tertibine göre onu söyleyecek zaten metinde e, dört halifedir ondan sonra aşerî mübeşşeredir e, ondan sonra e, efendim on, e, ondan sonra bedir ehlidir Ondan sonra Hudeybi ehlidir. Misal, Hud ehlidir. Böyle fazail var. Faziletlerinde tertip ve sıraya riayet vardır. Ondan sonra çünkü Hudeybi'ye de Kur'an-ı Kerim'de de beyan edildiği üzere. on sonra muacirlerin, önceki muacirlerdir. İşte efendim, İslam'a girmekte sevkat eden kıdemi olanlar e bunlar e, bu tertip bilinmelidir ve bu tertibe göre faziletlere inanılmalıdır. Yoksa sahabenin hepsi eşittir. E, Hazreti Vahşi ile Ebu Beksetlik fark etmez falan bu da itikada muhaliftir yani. E, onun için tertibe göre inanması lazımdır. E, bu noktada ve o, vav, atıf ediyor tabi. Şuna inanmalıdır ki en neftalen nâz İnsanların en faziletliği Ba'den Nebi'yi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sonra veyahut Ba'den Resulü İlla sallallahu aleyhi ve sellem de var bir metinde. Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem insanların en üstünü peygamberler hariç. Peygamberleri konuşmuyoruz. İnsanların en fazileti ama dikkat et. Diğer ümmetler dahil. Yani Adem Aleyhisselam'ın oğulları, sahibi zaten oğulları yani oğulları, torunları hep sahibi olmuş da Adem Aleyhisselam uzun yaşadığı için Adem Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam'a kadar Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den eee bir önceki zat eee Hz. İsa'ya kadar 124.000, 124.000 eee en bi arzam peygamberler vardır. Eee Ebu Bekir'in radıyallahu onların en ednasının yani mertebesi bakımından en eee E, düşük olanın e, seviye olarak, mertebe olarak peygamberler arasında e, seviyesi en e, düşük olanın e, dahi e, Kâb'ına ulaşamaz yani. Topuğuna bile ulaşamaz yani. Hz. Sıddık da ulaşamaz. Çünkü nübüvvet peygamberlik ayrı bir müessesedir. Dolayısıyla e, ama o kadar peygamberlerin hepsinin sahabeleri vardır. Kimine az insan inanmış, kimine çok insan inanmış. Ashabı vardır yani. Çünkü peygamberi gören o sahabesidir. Hz. Sıddık radıyallahu anh efendimiz insanların enfaz edilmesi. Badel Enbiya peygamberlerden sonra. İnsanların enfaz edilmesi diyece ne anlaşılıyor? Yani Adem aleyhisselam daha son insana kadar. Bunun içinde bütün sıddıklar var, şehitler var, salihler var, veliler var. Ondan sonra peygamberlerin ashabı var. Hepsi dahil. İnsanların en faziletlisi kimdir? Ebu Bekir'in. Ebu Bekir Suddik radıyallahu anh'tır. Bu itikad edilmesi gereken bir husudur. Sümme Ömer'u. Sonra Ömer radıyallahu anh efendimizdir. Sümme Osman'u. Sonra Osman efendimiz radıyallahu anh efendimizdir. Sümme Ali'yün. Sonra Ali efendimiz radıyallahu teâlâ'nü mecma'in Allah teâlâ her birerlerinden razı olsun, hoşnut olsun ve bizleri de onlardan Ee, razı eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Şimdi bu tertip önemlidir. Ehl-i Sünnet bu hususta icma etmiştir. Görüş birliğine varmıştır. Ehl-i Sünnetin bütün alimleri aynı görüştedir. Arada ihtilaf yoktur. Çünkü Müslümanlar sahabe-i zamanında hepsi sahabe zaten. Müslümanlar bir kişiyi öne geçirirken, bir kişiyi halife tayin ederken Bir kişi baştan emirül Müminin olarak nasip ederken efendim e, kendi canlarını istediğine göre bu bizim kabileden bu benim dünürüm. Buna kız vermişim, bundan kız almışım. Bilmem ne. işte dedelerimiz, bir annelerimiz, anneannelerimizle buluşuyoruz falan. Böyle bir şey yapmazlar. Ya onlar e, Kendi heva ve heveslerine göre teşehi diyor. teşehi demek şehvetten geliyor. Yani canım öyle istedi. keyfim Keyfimin isteğine göre hareket ed ediyorum. Böyle bir şey yok. Başına geçiriyorsun adamı. Neye göre başına geçiriyorsun adamı? Bizim köylü diye adama efendim rey verilir mi? Veyahut da işte efendim akrabam diye şuyum diye buyum diye maddi menfaat için böyle şey yani sahabe yapar mı? Şimdi yapar bu. Bizim zamanımızda her şeyi görüyoruz. Sahabe bunlar ya. Rıdvanullah al Kur'an Kur'an'da Allah vahiyle met edilmiş tabaka. Onlar senin benim gibi normal insan olamazlar. Onlardan bu düşünülemez. Onlar bir insan niye takdim ederler? Takdim demek öne geçirmek Arapçası yani. Türkçe'de biraz sunum bunun geliyor. Niye o onlar nasıl e, neye göre e, bir insan öne geçirirler? Onlar eee Kimin bu ümmet içerisinde daha faziletli? اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اَنْدَ اللّٰهِ kalkım. En ziyade haramlardan sakınanız, Allah katına en değerli olanınız. Onlar buna bakarlar. Allah katına en şereflimiz kim? Önümüze geçmeye hak eden odur. Çünkü aynı zamanda hilafet, halifelik, aynı zamanda imamet. İmam, namazda o kıldıracak. Cuma'ya o kıldıracak, bayramı Hacca da Hacca'da, efendim, Arafat'ta, vakbada e, hutbeyi okuyacak. Yani din işinde de öne geçiriyorsun. Dünya işinde öne geçiriyorsun. Din işinde öne geçirdiğinin zaten dünya işinde öne geçirmen gerekiyor. Ne bakımdan? E, çünkü fazilette e, Allah'ın dindeki mertebede o üstünse ondan e, aşağı seviyede olanlar nasıl onu yönetecekler? Onun üstüne çıkarılacaklar. Onun için sahabe-i döneminde iş böyledir. Şimdiki dönemde tabii bunu iddia demeyiz. İslam ülkeleri Bu kadar Müslümanlar zaten çoğu krallık memne e, efendim e, seçim olanlarda da göstermelik esette hep seçimi kazanıyordu mesela e, Suriye'de e, seçim olan da göstermelik veya e, göstermelik olmasa da e, halktaki seviyene ilmi seviyene yani e, bu zaten bu gibi şeyleri e, efendim genel halkın seçmesi İslam'da bu şekilde değil ki İslam'da e, şura eee ülü'l emr alimler Kur'an-ı Kerim'de ölü'l emrim minküm ölü'l emre efendimiz diğer ayet onu şu beyan ediyorum ve ile'l emrimün lale mülledîn istebıtûne ümenhum eee ihtiraflar üstüklerinde Allah müracaat etse yani Kur'an'a bulamadılar bir delil çözüm ve ile resul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i götürseler onun hayatında tabi ona sorarsın. ve onun vefatından sonra ne olacak. Ve ila ülil emri minhum. İştedeki ulü'l emre. E ülü'l emir kim? Resulullah'tan sonra ülü'l emir diye efendim bir mekanizma yok. Li alimelladine bir bituna minhum. İçlerinden istinbat ehli var. İstinbat, içtihat. Yani bu ne demek? Ayetten, hadisten Çünkü sen Kur'an'a müracaat edeceksin sonra hadis-i senne yoksa onun sünnetini ya Kur'an'a ve sünnetin müracaat edip ondan içtihad edebilmek, hüküm çıkarabilmek, delil getirebilmek, delil çıkar benim çıkarabilmek kimin işidir? Ehli ilmin işidir. Onun için istinbat ehli, içtihad ehli o meselenin çözümünü bilirlerdi diyor. E bunlar hep ayet. E bu icmalla ölülen emrinde ulema olduğu beyan ediliyor. Dolayısıyla e bu gibi efendim takdimlerde halife e, tayininde aynı zamanda iman nasip ediyorsun. Yani din işilerine de razı geliyorsun onun için. Namazlarımı bu kıldırsın. Kutbemi bu okusun. Haccımı bu yaptırsın. İslam'daki durum bu yani. Din işi, devlet işi ayrı değil İslam'da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında başlayan İslam devletinde. Ondan sonra devam eden din işi, devlet işi. Ama sonra tabi Dört halifeden sonra sahabe-i kiramdan sonra babadan oğla intikaller başlayınca e, tabii iş çığırından e, çıktı. Layık olan olmayan geldi göreve. E, zaten onun için e, ümmette e, pek e, iflah olmadı yani. Her e, gün daha kötüye giden durumlar oldu. Tabii çok kıymetli insanlar da geldi. O arada da Emevilerde de var. Bir Ömer İbni Abdülaziz gibi. Zaten Hz. saymıyorum. O sahabeden olduğu için sahabe dönemi saymıyorum. Sahabeden sonra konuşuyorum. Ömer'in Abdülaziz gibi mübarek zatlar geldi. Abbas halifelerinde de işte Harun Reşit gibi yani güzel insanlar da geldiler tabi de. E, yani ekseriyetinde ehliyet vardı liyakat ama bir kısım e, yani ideal, kifayetsiz, liyakatsiz şeyle babadan oğla meselesinden dolayı da oldu yani. Ama sahabede böyle bir şey olabilir mi yani? Sahab-ı Ekrem oğlunu mu seçiyor? Onun için başta Ebu Bekir Sıddık seçtiler. O ve Aziz Ece Hazreti seçtiler. O ve Aziz Ece Osman Efendimiz seçtiler. O ve Fatih Ece Ali Efendimiz seçtiler. E şimdi sen Hazreti Ali diyorsunuz Hazreti Osman'dan üstün olabilir. E Hazreti e, Ali'ye Hazreti Osman'dan üstün dediğin zaman e, bu ehli sünnetten çıkmaz. Yani tabi ki Hazreti Ali Ali'yi Ebu Bekir'le Ömer'den eftar tutan da sıkıntı. diye sıkıntısı da olur. Çünkü icma bozuyor. Sahih hadislere münakız düşüyor, muhalif düşüyor ayrı bir şey. Ama Hazreti Osman Efendi bize de, de e, karşı karşı azli taftil eden o daha üstün terse e, onda sıkıntısı var. Ne, ne sıkıntısı var? E çünkü o zaman sahabenin cumhuru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki hadiste eee maral müslimun hasenen <gülüyor> Müslümanların güzel gördüğü Allah'ın dinde güzel olduğunu ifade eder. Müslümanlar derken sokaktaki Müslüman'ın dinde namazsız abdetsizleri konuşmuyoruz tabi. İlim ehli Müslüman. Yani sahabeyi iyi düşün. Sahabe Hazaratı Rıdvan Ulu Al-Mecma'in. Bunların güzel gördüğü Allah dinde güzeldir diyor. Bu sahih hadiste burada hucet teşkil ediyor. O sonra yine meşhur sahih hadis Tirmizi'yle. Allah benim ümmetimi dalalette cem etmez. Yanlış Yolda birleştirmez. Yani ne demek yanlış yolda olan ümmetlerim olur 72 fırkî dale sapı tam fırkalar olacak diyor. Ona satış bu alıcılar? Ama bütün ümmetim dalekte birleşmez. Sen şimdi 72 fırkayı hesap et. Bugün de 72 fırkli fırkan uzantıları var. Mütezillerin, hariciylerin uzantısı i̇şte, e, El kaide Işit bilmem ne, Mütezillerin uzantısı Ankara ilayat. Bizim bazı ilahiyatlarda olan tabi onlar tabi dünyadaki muhteşem uzantıları falan hepsinin bir temsilcileri var yani az da olsa e, velakin lakin kahir ekseriyet nerede? Onun için İttabi Osevadele Azam Hazreti en büyük kalabalık tabi olun yani bu ümmet içerisinde iki e, milyara yaklaşmış Müslüman içerisinde en fazla nüfusa sahip olan da yine kimdir? Her sünnettir. Şimdi kabir azabını inkar eden, iki milyar'a yakın e, Müslüman içerisinde kaç kişi çıkar? Sahabenin fazileti inkar eden, onlar biraz fazla çıkıyor tabii. Şia'nın nüfusu bayağı bir 200 iki yüz bilmiyorum belki de var. Ama burada 2 milyar var. Onun için hep garantisi var. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Allah ümmetimi yanlış yolda birleştirmez. Yanlış yola giden olur ama cumhur, icma, ittifak... Bütünlük, ittihat ancak Ehl-i Sünnet'te olur. Ve nüfus bakımından da hikmet-i ilahi hakikaten. Seva'da azam en büyük karaltı diyor, en büyük kalabalık diyor. Nüfusta da buyurduğu üzere, mucizesi üzere. Ve 1450 küsur sene geçmiş. E, bu kadar sapık türemiş etmiş. Ama yine eli Sünnet ekseriyette. İşte o cemaatten ayrılmayın diyor. Birçok Adi Şerif'te zaten cemaat... Dediği sahabe cemaati baştan tabii. E sahabede zaten itikadi konularda hiçbir ihtilaf olmadı. fıkıh hükümlerde iştahatlar oldu, sahabede müştehitler var. E ama itikadi konuda bir kabir azabı, bir sırat, bir mizan, bir deccalın kurucu edeceği, mehdinin zuhur edeceği vs. E, dehabbetül azmeye cücmeye cüc vs. kader, Allah'ın ilmi ezelisi, her şeyi bildiği ve yani bugün ihtilaf edilen... E, çoğunun reddettiği, inkar ettiği konular bunların hangisinde sahabe ihtilaf etmiştir? Hiçbirinde. Sahabede öyle itikadi konu hiçbiri ihtilaf bulmamıştır. Amelde olmuştur, fıkıhta olmuştur, hükümde olmuştur. Ee, sonra e, Hazreti Ali Efendimiz'e Hazreti Muaviye Radya Hazreti arasında e, bazı içtihat hatalarına memniyen münafıkların da kışkırtmalarıyla bazı savaşlar da olmuştur. Ama bunların hiçbiri itikadi konulardan dolayı değildir. İçtihadi konulardan dolayıdır. Bu Bu itibarla sahabe-i kiram başlarına birini seçerken canlıların isteğine göre seçmiyorlar. Ancak bu kişi aramızdaki en faziletli ve ümmet için diğerlerinden daha faydalı. Hakikaten de öyle oldu yani. Ebu ve varken ondan daha faydalısı yoktu. Hazreti Ömer varken ondan daha faydalısı yoktu. Hazreti Osman varken ondan daha faydalısı yoktu. Hazreti Ali varken ondan daha faydalısı olamaz. Yani ümmetin menfaatine, ilim bakımından, amel bakımından, ihlas bakımından, dirayet bakımından, kifayet bakımından, ehliyet bakımından, liyakat bakımından bunların hepsinin icraatları ortadadır. Bütün... E, ...yaptıkları, verdikleri hükümler, uyguladıkları şeyler, kazandıkları fethiyle sahast Teala Efendimiz biraz tabii iç savaşlarla bayağı uğraştı Allah Teala Efendimiz. Ee, o da tabii zaman bayağı fesada gittiğinden, yeni döller türediğinden falan işi karıştıranlar çok oldu. Yani şey genişledi. İslam coğrafyası çok genişledi. Onun için Yahudi, İbn-i bilmem ne yani çok münafık girdi araya. Ulaşım yolları kapalı. İletişim şimdiki gibi değil. Dolayısıyla e, insanlardan aldanan çoğu için bu kadar iletişim ulaşım var. Her şey ortada. İsteyen istediği habere ulaşıyor. Yine bile millet göz önünde e, yanılıyor, sabıtıyor, kandırılıyor. Yani o zaman da insanlar, herkes beşer yani vahiy gelmeyince bir insana kata payı oluyor tabii ki. El-i Sünnet icma bu yöndedir. E, Sahabe-i Kiram İstediklerini e, halife tayin etmezdiler. Sahabe-i kiram ileri gelenleri heyeti şuura. Onlar ancak ümmet için diğerlerinden daha faydalı ve daha faziletli ve daha takva sahibi olduğuna inandıkları kişiyi takdim ederdiler. Bukhari hadisinde İbn Ömer radıyallahu anh'a, ki İbn Ömer biliyorsunuz Resulullah Efendimizin, Ne Ömer Abdullah, Abdullah ne güzel adamdır. İbn Ömer'in adı Abdullah İbn Ömer, Ömer'in oğlu, büyüce sabif. Fukaha Erba'dan, dört fakühten, muhteşem, hadis, en çok hadis rivad eden, üç dört sahabeden biri. Abdullah ibn Ömer Efendimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diliyle methedilmiş. Onun sözünde ne diyor? Künnâ nuhayru beynel nâz fî sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Resulullah'ın zamanında insanlar arasında, yani sahabe arasında tercih yapardık. Kim üstün, kim üstün değil, bunu sahabe arasında bu konuşulurdu. Bu hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında konuşulmamış da vefat ettikten sonra hadi pat Ebubekir Bekir daha faziletli denmemiş yani. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında e, bunu konuşurduk. En hayırlı olarak Eba Bekir Ebu Bekir'in Ebu Bekir'i seçerdik. Sümme Omar abim de Hattab. E Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. E benim babam diye Hazreti Ömer'in e mi en üstün di di diyorduk diyor yani. En üstüne Ebu Bekir derdik radıyallahu anh. E sonra Ömerin e Babası olduğu için mi? Değil. E diğer sahabede ittifak etmiş. Resuller onun faziletlerini beyan etmiş. Sonra Azli Ömer denirdi. Sonra Osman bin Affan, sonra Osman bin Affan adılan eee 3. sırada eee zikrederdik diyor. E, yine bu Davud'un rivayet ettiği bir hadis-i şerifte yine Abdullah bin Ömer'den "Künneke kul ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayyun." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken Taberani'nin rivayetine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz de bunu işitirdi. Yani biz konuşurduk, bizim konuştuğumuzu duyardı. İnkar etmezdi, reddetmezdi. Hiç Allah'ın dinde olmayan bir şey, biz yanlış bir görüşte olsak, eftal olan Ömer'dir desek, sonra Ebu Bekir desek veya eftal olan Ebu Bekir'dir, sonra Osman'dır desek, Ömer'den Ömer. Veya sonra Ali hepsine üstündür desek. Misal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duysa biz de yanlış bir şey konuşuyor olsak Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buna susması, durması düşünülebilir mi? Çünkü allah Teala'nın bildirmesiyle, vahyiyle onların fazilet tertibini e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde zikretmiş. Zaten faziletlere hakkında bunca hadis-i şerif varittir. Hepsinin fazileti hakkında en az 40 hadisi ben topluyor biliyorum. Daha ne 40'ı ne 50'si ne 100'ü hadis var. E bu kadar hadis-i şerif olan bir yerde sahabe-i kiramın kaynağı ne? Ayet hadis. Hazreti e, Ömer Oda'lı Efendimiz'e bu kadar ayet-i de e, beyanı geçmiş. Hazreti Ebu Bekir hakkında bu kadar ayette beyanı geçmiş. Her sahabenin hakkında ayet yok ki. Hazreti Ali hakkında ayet kerimeler var. Hazreti Osman'ın yaptığı infaklar hakkında ayet kerime sebebi nüzuller var yani isimleri zikredilmese de. İniş sebebi o teşkil etmiş. <gülüyor> Dolayısıyla sahabe-i kiram bir ilim üzere, veri üzere Kafadan atmasyon değil. Ayete, hadise dayanarak biz bunu konuşuyorduk diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mecliste oturuyordu. O da işitiyordu. Hiç etmiyordu. Süküt nedir? İkrardandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri kaça ayrılır? Üçe ayrılır. Kavli, fiili, takriri. Kavli, beyanıyla. Fiili, bir şey söylemez ama o işi yapar. Yaptığı zaman onun caiz olduğunu göstermiş olur. Bu caizdir demesine tahallücüm yok Çağız olmayan şey yapacak hali yok. Bir de takriridir. Takriri ne de demektir? Yanında yapıldığını görür, süküt ederse, sessiz kalırsa, o işin doğruluğunu gösterir. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir işe, yanlış bir itikada, yanlış bir e, fıkhi hükme, amele rastlayıp da susması e, düşünülemez. Çünkü o, hakkı söyleyip, batılı men etmek için gönderilmiş. Emri bilmar, ne yani için gönderilmiş Nasıl kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Belli ki ma inzileleke urabbike rabbinden indiril tebliğ emriyle memur olmuş. Nasıl susacak? Dolayısıyla dünya işleri olur. Biri bir şey der, biri bir şey der. Dinle alakası olmaz, hükümle alakası olmaz, eftaliyetle alakası olmaz, helal haramla alakası olmaz. Sızkun kalabilir. Ama burada susmaması düşünebilir mi? O kendisi de işitiyordu ve reddetmiyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Reddetmiyorduk. tane kur biz e, şöyle diyorduk. Eftal ümmetin Nebi sallallahu aleyhi ve bu Ebu Bekir'in Nebi sallallahu aleyhi ümmetin en faziletisi Ebu Bekir'dir. onları Ömer'ü sonra Ömer'dir. Sümme sonra Osman'dır. Ya bu üçteki tertip miyim? Zaten dördüncünün Hazreti Ali olduğunda kimse ihtilaf etmiyor. Ancak Şia tabii ehl Sünnet'te kimse ihtilaf. Zaten ehl Sünnet'te burada ittifak var, icma var. Şia'nın ihtilafına Ehl-i Sünnet'i naksetmez ki. Ehl-i Sünnet'in dairesi içinde değil ki, hak dairede değil ki, icma'ı bozsun. O hariçten gazel okuyor. Dışarıda kalmış zaten Ehl-i Sünnet'in dışında. Adı bile Ehl-i Sünnet değil. Dolayısıyla bırak hakikatını, adı bile Ehl-i Sünnet değil. Dolayısıyla onu biz e, itibara almıyoruz. Onların ihtilafı bizi ne yapmıyor? Bozmuyor yani bu konuda. Şimdi, Sahabenin fazilet meratibine de inanmak lazımdır ee, En faziletlisi kimdir <gülüyor> Ebu Bekir'dir ee, Ebu Bekir radıyallahu teala Ebu Bekir radıyallahu ismi Abdullah'tır İsmini kimse bilmiyor Ebubekir Bekir künyesidir İsmi Abdullah'tır Ondan sonra Babasının adı Osman Osman'dır Bak bunda kimse bilmiyor. Ebu Bekir Efendimiz'in adı Abdullah'tır. Kimse bilmiyor derken ekseriyet bilmiyor diyorum tabi. Bilen biliyor. Abdullah'tır. Babasının adı Osman'dır. Babasının künyesi Ebu Kuhafe'dir. Babasının künyesi Ebu Kuhafe'dir. Ee, Sıddık Efendimiz'in kü e, künyesi de Ebu Bekir'dir. Ebu Bekir isim değildir. Künyedir. Ama lakap ve künye ne oluyor? <gülüyor> Bazı kere çoğu, kere, çoğu kere ismin önüne geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında da halifesidir, vefatından sonra da halifesidir. Hayatında halifesi ne demek? Hayatında çünkü neden? Kendisi namaz kıldıramayınca, hastalanınca, vefat hastalığında, son hastalığında yani birkaç gün hasta yattı, mescide çıkamadı. Kimi imam tayin etti? Ebu Bekir imam tayin etti. Tane arıyorsun halife kim? Eftaliye sırasında. Kendisinden sonra imam dinde önder. Din işinde ümmetle Allah'ın arasında imam demek elçi oluyor Allah'la kullanan arasında namaz kıldıran. Ondan daha faziletlisi varken bir düşük olanı geçirir mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu, bunu yapar mı? Bu dinde bir hıyanet anlamına gelir. Allah'ın bildirdiği emanete riayetsizlik yani. Bunu yapar mı? Hatta Ayşe annemiz çok itiraz etti dedi. Ya Resulallah dedi Ee, babamı, babam çok e, zayıf, nahit bir insan, e, çok duygusal, hissi davranan bir insan. E, sen hastasın burada mescide çıkamıyorsun. Ne demek yani mescide çıkamayacak kadar ağır komaya giriyor, ayılıyor komaya. E, böyle bir ağır hastalığında şimdi o senin yerine geçince imamla ağlamaktan namaz kıldıramayacak. O da babasının tabii hassasiyetlerini düşünüyor, kendini yıpratacağını düşünüyor. Olmaz mıydı? İlle da bu Bekir kıldıracak. Ayşe anamız bu işe bayağı bir e, şey yaptı yani plan çevirmeye kalktı. En az Ömer geçti dedi, Ömer daha dayanıklıdır falan. Halbuki de onun dediği gibi de çıkmadı yani. Efendimiz'in vefatına Aziz Ömer Efendimiz cinnet geçirir, hiç dayanamadı. Efendimiz çok metah davran. davrandı. Ayrı dava. E, geç, e, e, artık sinirlendi yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve Yusuf. Siz değil misiniz dedi, Yusuf'un Yusuf'a neler ettiniz bu kadınlar? Yani sizi dinlersek yanlış işler olur. Yani ben seni dinlemiyorum bu hususta dedi yani. Yani ve Yusuf Aleyhisselam'a yani Züleyha Validemiz'in yaptığı işler vesaire onlara iman yani. sayhatis bu. Ki Ayşe annemiz serisinde ekserisinden eftal. serisinde eftal. Kadın olmak faziletini düşürmez. Efendim, bir Ayşe Vatiyel Aleyha Validemiz Hepsinden eftal, yani belli başlı işte Ebu Bebek Ömer gibi belli insanların dışında hepsinden eftal, yüz bin sahabeler eftal. Ama bak dedi ki sen niye böyle şey yapıyorsun? Ya Ayşe bu Allah'ın vahiyle oluyor. Ondan sonra yine bir kadın gelmişti, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis de Bukhari dede geçiyor. E dedi ya Resulallah ben gelirsem bazen bir şey soruyorum ediyorum falan. Seni e, bulamazsam. Artık o genel bir manada belki yolculuğa çıktın, sefere çıktın gazet veya vefat ettin neyse. Ben kime danışayım senin, senden sonra? E o hadis de ona söyledi. İllem tecidin ifeti Ebu beni bulamazsan Ebu Bekir'e git. E bütün hadislerde zaten ben geliyorum, ben geldim Ebu Bekir Ömer de geldim. Ben Şuna inandım, Ebu Bekir ve Ömerdi. Yani birçok adıcı şey, en evi Ebu Bekir'in Ömer'i var o. Saymakla bitmez. Ben Ebu Bekir ve Ömer. E bu tertibi kendi yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram sonra halife seçerken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tatbikatını bozaldılar. Canımız istiyor diye hiç mi olur ya? Bu Şia böyle uyduruyorlar ediyorlar. Efendimiz sallallahu daha cenaze ortadayken. E tabi cenaze ortadayken olacak. Çünkü önce bir halife tayin etmeleri lazım ki Müslümanların işleri halifesiz yürümez. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle tarif etmiş. Yola çıktınız emir tayin eder, emirsiz hareket etmeyin. E, başlarına bir halife tayin edecekler, ondan sonra cenaze nereye defnedilecek, konusu olacak, Efendim nasıl kılınacak, nasıl yıkanacak, birçok mesele olacak. E, bu meselelerde kime tanışılacak yani? Herkes kafasına göre iş yapamaz ki İslam'da. Önce halife tane edecek, ondan sonra e, cenaze hedefi işleri çörecek, ondan sonra biat alınacak tabii, o ayrı bir şey. Ama bir halife nasip edilmesi lazım. E orada zaten aşereyi beşereden zatlar, yani sahabe içinde en faziletli olan on tane çenelerine müşterilerine müjdelenmiş zat. E onlar bunu Ebu Bekir Sıddık'la seçtiler. Gidip de önüne gelene bu seçme hakkı verilmez ki. Oradaki şurada en faziletli toplumda kim o zaman? En faziletli on kişi. Bu iş böyle olur. Ehliyet, liyakat o zaman yerini bulur. Öbür türlü herkes... ...canın istediğine göre bana iş bulacak... ...bilmem ne edecek, öbürü komşum, öbürü hemşerim... e ...o zaman... ...dünyanın... ...görüyorsunuz durumu, çivisi çıktığını... ...trap gibi adam seçiyor... çok akıllı dersin... ...seçtikleri adamlara bak, manyak manyak affet adamlar ...adamları seçiyorlar... ...şimdi bir tane adamı seçtiler... ...adam yolda yürüyemiyor... ...bakanın adını unutmuş... ...Biden... ...denen herif... ...dolayısıyla yani işte... İşte demokrasi, işte Amerika toplumu çok ilerlemiş, kültürlü zannedersin. E Sesikleri adamlara bak. Sen, bizim millet bunları köyne muhtar yapmaz. Köyüne muhtar yapmaz ya. Bizim milleti öyle hakır görmesen, bizim millet İslam'dan gelen bir kültürü var, örfü, şuuru var ya. Yani. Neyse, akıllı millettir. Onun için Resulullah S.H. hayatında da Hz. Ebu Bekir Efendimiz Radıyallahu E halife tane etti. Namazda imam etti. Ondan başkasını imam etmedi. Hatta Hz. Ömer Efendi geçirdiler. Hz. Ömer'in tekbirini duydu. Sesinden anladı. O hasta vaziyette kalktı zaten mescidin içinde ev huzresi adetten müdahale etti. İlla Babekir diye. Ve yani Hz. Ömer'e imamlık yaptırmadı. E neden? E çünkü o biliyor ki ondan sonra birileri de diyecekti ki Bazen de onu imam etti, bazen de onu imam etti. İmam etmesi bu Bekir'in radıyallahu an. E, ne olduğunu görevlisi, eftal olduğunu göstermez. Çünkü başkalarının da imam ettiği var. Ama etmedi. Hatta Hazreti Ömer geçtiği halde mani oldu. Ya geçtiği derken işte aşı o şeylerinden dolayı ıksıttık ağlar dayanamaz falan da Ömer geçsin. Tespitten dolayı öyle bir uygulama bir kere olmaya kalktığında müdahale etti. Vefatından evvel Bazı sahabenin Evlerinin kapıları mescide açılıyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bazı, işte Ebu Bekir Efendimiz gibi Birkaç sahabenin evi mescide bitişikti Evinden hemen mescide çıkabiliyordu O kapıların hepsini kapatın dedi Ancak Ebu Bekir'in Kapısını açık bırakın Bu sayede Bukhari de var Niye öyle buyurdu Çünkü Ebubekir Bekir ümmetin işlerini tevelli edecek Üstlenecek, yönetecek, yürütecek Öyle olduğu için de efendim ne neye ihtiyacı var? Mescide girip çıkmaya ihtiyacı var. En fazla onun ihtiyacı olacak. Halifadır. Öbürünü kapatın dedi. Benim zamanımda zaten halifelik meselesi olmadığından e, Hazreti Ali geçebilir. Öbürü de mesc evinden mescide girebilir. Ama benden sonrasında yani benden sonrasında demedi de vefattan önce bunu ayarladı. Bütün kapıları kapatın dedi. E, bu öbürünün kapısı. Daha ne e, yine Sayyidü'l-Şerif Efendim, Müslüm hadis şerifinde de geçiyor. Bu okuyacağım hadis şerifte. Ondan sonra ne buyuruyor? Ve Allah ve Müslümanlun illa Ebabekrin. Yani Ayşe annemizi babam dayanamaz, edemez. Ne olsun? İşte Ömer daha dayanıklıdır. Rabbü Allah, onu imamlığa geçir. Teklifinden. İşte bunu ısrarcı oldu Ayşe yani. Birkaç kere tekrar de ne buyurdu? Ve'nallâhu'l-müslümûne illâ bâ Bekri'n. Allah da istemiyor, Müslümanlar da istemiyor. Ancak Ebu Bekri istiyorlar. Ya Allah Ebu Bekir'den başkasının imam olmasına razı değil. Diyor. Ta sen buradan halifeliğin başkasına nasıl verileceğini düşünebiliyorsun. Sahabe-i da zaten ne dediler? Ebu Bekri Sıttık e biat ederken Biz dinimiz için, Resulullah dinimiz için seni seçti. Dinimiz ne demek? Namazda imamlık. Allah'a arasında sefirlik. Namazda imamet için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında seni koydu önümüze. Başkasını da geçirtmeye mani oldu. E dinimiz için Allah'ın Resulü'nün razı olduğuna biz dünyamız için niye razı olmayalım? Dünya işlerimiz de oynetsin. Ya işte mantık budur, sahabe budur. Sahabe aklı budur. Bizdeki gibi nefsani hislerle hareket etmezler. Müslümanlar derken icma kastediyor. Cumhur kastediyor. Ama Allah da diyor Ebubekir'den başkasının imam olmasını istemiyor. E bu, bunlar hepsi, okudukların hepsi Bukhari, Müslim. Böyle zayıf rivayetlerle itikadi konularda hücet alamayız. Yani zayıf hadisten namaz, abdest, oruç, sevaplar bunlar menduktur, müstahaptır, amel ederiz. Ama bunlar itikadi e, konulardır. Bun, bundan dolayı. Efendim İnne ne buyurur. Lev kuntü muttaqiden halilen li-ttekhadza babekni halilen. Eğer ben bir dost edinecek olsaydım. Dost derken efendim hiç ortaksız sadece kendisiyle ilişki kuracağım. Başka kimseyle eee sırrımı paylaşmayacağım. Bir işimi düşürmeyeceğim. Efendim eee her işimde kendisine itimat edeceğim, güveneceğim. tevekkül edeceğim artık şu falan bir kişi seçecek olsaydım Lethkarz de Babeknın o Ebu Bekir olurdu ama e, Ebu Bekir eksi sahibi benim sahabem sahabemendir ve kardeşimdir ben sadece Allahı Allah'a itimad ederim ve bütün işlerimi ancak Allah'a tevekkül e, yönlendiririm tevekkül ederim onun için ortaksız sırf kendisine itimad edeceğim bir zat vardır o da Allah'tır e, dolayısıyla ama Şu meseleyi görüyor musun? Allah'tan başka diyor. Bak bak Allah'tan gayri diyor. Bir halil edinecek olsaydım o Ebu Bekir olurdu diyor. Daha bu, bundan ince bir mana var mı? Bu Bukhari'de. Bundan daha bu, bu, hullet. Yani ne acayip bir ma mana veriyor. Yani mahlukat içerisine. Mahlukat içerisinde halil edinemem diyor. Halil ancak Allah, yaratan olur diyor. Bütün işler ona ısmarlanır diyor. Ama onun mahlukat işleriniz olsaydı efendim sıddık olurdu diyor. Radıyallahu teala. Kur'an-ı Kerim'de, Kerim'de sahibine mahzun olmadı. Şimdi Nakşi silsilesinin büyüklüğünü zikirleri hakkında bir eser sıra hazırladım. Ee, ona yakın eser çıkaracağım. İnşallah rahman. Şimdi birincisi bitti. Onda da e, tabii Nakşi silsilesinin tasavvuf anlamında başında böyle sütük geliyor. Radyallah onun için onun faziletlerine dair bir 130 sayfa 40 sayfa ondan rivayet edilen dualar ve zikirler esas maksadım ama başında bir giriş bir bölümde tabii ki onun faziletlerine dair deliller koydum yani. Ya yani bu delilerin başında ayet geliyor zaten. İzekul sahibi Arkadaşına üzülme dedi. Mağara'da ikinin, ikinin ikincisiydi. İzü mafil gari. yanı esneyi zümafi galeri. E şimdi Hazreti Ömer radıyallahu leh dün şeyde anlattım yine. Eee Şifa-i Şerif dersinde bütün ümmetler Hazreti Ömer'i tarttı var. Hazreti Ömer ağır geldi. Ama Hazreti Sıddık yok karşı tarafta. Hazreti Sıddık'la ama Hazreti Ebubekir bütün ümmetle tarttılar. Hazreti Ömer var tartıda. Hazreti Ömer tartıda var. Hazreti Sıddık ağır geldi. Hazreti Sıddık, Hazreti Ömer'in de içinde bulunduğu bütün sahabe abin tabi kıyamet kıyamete ve bütün peygamberlerin ümmetlerini de koysan Hazreti Sıddık'la ağır geldi. Onun için Hazreti Ömer ne diyor? Keşke onun bir gecesi olsaydı. Ömer'in ömrünün tamamı, keşke onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağarada kaldı bir gecesi olsaydı. Ve koca Hazreti Ömer bütün ümmet, bütün sahabe içinde hepsini koydular, بنتك أفهم صلاة مازهر Ebu Bekir بقية Bütün ümmetle teraziye koydular. حضور عمر أخر جلدى. أما ليو وعمر وحسنات من حسنات أبي بكر. عمر أبو بكر سقطت في جواباته من كازانده في حسناته من حسنات أبي بكر. عمر أبو بكر سقطت في جواباته من كازانده في حسناته من حسنات أبي nefsani hislerle davranamazlar. Onlar ayet hadis toplumu. vahiyin in şahit olmuşlar. Nasıl senin benim gibi önüne geleni seçerler? Öne geleni e, seçenlerin durumunu görüyoruz. Dünyadaki bu kadar 52 İslam devletindeki durumu görüyoruz. Seçenler veyahut da ne seçti? Işte kraliyet öyle babadan oğla gelenler. Bütün para, mal, mülk, petrol, altın, maden hepsi İslam aleminde. Ama bütün hüküm, ferman, silah, güç, kuvvet, teknoloji, ilaç her şey Hristiyan aleminde, Yahudi aleminde. E Burada ne anlaşılıyor? Demek Müslümanlar eftal olanlarını takdim etmiyorlar, öne geçirmiyorlar. Onun için de patanaj yapıyorlar. Başakta olamıyorlar. Başka hizah var mı yani? En becerikli, layık olan olsa e, tabii ki toplum ilerler. İslam toplumları geri. Evet. Dünya işlerinde çok geri. Ahiret işlerinde zaten geri olduklarından dünya işlerinde geri. Ahiret işlerinde ileri olsalar zaten ne yaparlar? Allah indinde en faziletli kimse onu öne geçirdiler. Sahabe öyle yaptı. Onun için bütün dünyayı fethettiler. Dört kalife döneminde dünyanın yarısı Müslüman oldu. Fethedildi ya. E şimdi bunu sen ne konuşuyorsun yani? Daha o zaman Amerika kıtası geçmedi mi? Şey. Dünyanın yarısı diyorum da şimdi bana nereden dünyanın yarısı diyecek? Sen Amerika'ya mı sayıyorsun o zaman? Bizim buralar var işte Bukhara tarafı var, Mezopotamya var, oradan Ağrı, Çin tarafı var. E Çin kaldı yani. Bütün bütün Bukhara, her yere İslam gitti sahabe döneminin. 100 sene kadar sahabe dönemini baz alalım. Dört halifeyi de baz alalım. Şimdi dört halife 30 senedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra otuz senedir. Ama 100 seneye kadar yaşayan sahabe oldu yani. Enes İbni Malik radıyallahu anh. 100 yaşını gördü. Ta i̇mam Azam sahabe gördü. i̇mam Azam yani 70'li. 70'te sahabe yaşıyordu yani. Dolayısıyla sahabe-i bir asırda yani. Asır saadet devam ediyor o asır ilk asır. E, sahabe vefat etmeden evvel Bukhara sever. Yani kadar nereye ya? Buradan 6 saatte gidiyoruz uçakla ya. Bütün oralar feth oldu kardeşim. Çin'de bile sahabe var. Dolayısıyla e, onlar nefsani davranmadılar. Allah'ın dinindeki meftal onu kumanda emir ettiler. Amir ettiler başlarına. Onun için de başarılı oldular. Bu kadar basit yani. Ebu Beş Sıddık'tan sonra dolandı. Onel İbni Hatta Efendimiz e, onun da Ebu Beş Sıddık'tan sonra fazilette e, ikinci geldiği ihtilaf yok. Efendim emirul müminin lakabını ilk alan o. Hazreti Ebubekir Efendimiz'e Halifetü Resulillah, Resulullah'ın halifesi deniyordu. Emirul müminin denmiyordu. Emirul müminin, müminlerin emiri şeyi, vasfı ilk olarak Hazreti Ömer Efendimiz'e takıldı. Evet. Amr İbni Has radıyallahu anh Yüce sahabi, Resulullah sallallahu anh sevme sordu. Dedik ya Resulallah ey yün nasihab buylek insanlar içinde senin en sevdiğin Kim? Bet. Kale buyurdu ki Aişe diyor. Aişe dedi. Vatiyallahu anh ha. Aişe'den çok sevdiğim yok diyor. İnsanlar nasılmış derim. Kale buyurdu. Emine Rical. Erkeklerden soruyorum dedi. Kale buyurdu. Ebu ha. Babası dedi. Babası Ebu Bekir. Vatiyallahu anh. Sonra dedi. Sümmemen. Sonra kim dedi ya Resulallah? Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu tespit yapıldı zaten. Sahabe vefatından sonra bunu kendi kafasına göre yapmadı zaten. O'nun ver o. Ömer'i seviyorum dedi bu Vakil'den sonra. Radıyallahu. Ben bunu nereden evet size? Ramızül sen deylemi dedi bu. Bukhari Bukhari Ayet gibi Bukhari Resulullah anh, efendim bunu buyurduğu kesin olduktan sonra ta onun buyurduğuna lafist edilir mi? Bitti. Ben diyor daha soracaktım diyor. Sonra kim, sonra kim? Sonra diyor başkalarını da duymak istemediklerim olabilir. Ee, yani çok sevdikleri arasında falan. Başka şeyler bizim yok tamam dedim diyor. Sustum diyor yani. susmazsa demek birkaç sırayı daha söyleyecek. Sırayı ben sana söyleyeyim. Sonra Osman'dır. Sonra Ali'dir. Burada kesin. Sonra Hasen'dir. Sonra Hüseyin'dir. Bunlar belli şeyler yani. Son açer 25'er kalanlardır. Çünkü açer 25'erden 6 kalıyor dışarıda. 4 halifeyi çıkınca 10 taneden 4 çıkınca 6 tane de açer 25'er var. Sa'd ibn Ebvak, Vakkas'tır. Ebu, Vak Vak Ebu, Ebu Bedi'nin İşte efendim Talha'dır, Zübeyr'dir, Ali Bu belli bir şey yani. Ondan sonra Ali Hazali Efendimiz de Hayrun nesbed peygamberlerden sonra insanların en hayırlısı Ebu Bekir'in Ebu Bekir'dir, Sümme Onur'u sonra Ömer'dir. Sümme Allah-u Alem sonra Allah bilir dedi. E işte orada yani kendini de dememek için Hazreti Osman'a sıra gelince ondan sonra kim deyince ben diyemez. O ikisini de bıraktı işi yani. Çünkü Osman Efendimiz'e getirince peşine kim denince ona geliyor sıra demez yani. Muhammed bin Hanefi'ye oğludur. Hazreti Fatıma annemizden değil. Ama çok kıymetli bir oğludur, muazzam bir zattır, radıyallahu anh Muhammed Hanefi'ye. Bütün Hz. Ali Efendimiz'in çok ilimlerini almıştır yani. E, Muhammed ibn sordu. ve En eftal kimdir? Dedi Ebubekir'dir. Sonra kim? Dedi Ömer'dir. E, bunlar sahir vaatler vaatler. Sen nasıl şii şey olunca Hz. Ali'yi seviyorum. Dedi Hz. Ali'nin dediğine inanmıyorsun ya. Sonra kim? Dedi e, Sonra sensin dedi. Hiç sormadı. Oğlu ya. Hazreti Ömer'den sonra dediksin ben de sana sen seni. Cık. Evladım ben Müslümanlardan bir adamım dedi. Hazreti Osman'a Efendimiz'e açıkça diyememesinin sebebi Hazreti Ali etrafında bir e, tayfalar oluşmaya başlamıştı. Hazreti Osman'a da zarar gelir diye yani Hazreti Osman'ı dese bayağı bazı Hazreti Osman'la tartışma açacaklar ortalığı karıştıracaklar diye Öbbekir Ömer'de dururdu. Sonradan tartışma açılmasın diye. Sonrasında. Ama o da Hz. Osman Efendimizin Allah'ın anh e, hilafetine biat etti. Hem Allah'ın aslanı diyorlar hem de korkusundan biat etti diyorlar. Hz. Ali'nin Allah'ın aslanı nasıl olacak korkacak da biat edecek ya? hiç kendisini daha haklı gördüğü noktada öbürüne biat edem, hak benim dedi. O zaman Allah'ın aslanıysa çıkıp benim hakkımı gasp edemezsiniz. Allah Resulü bana vermiş bu hakkı demesi lazım. Zaten onu demediğine göre o hak onun değil. Yok o hak onun duyduysa demediyse zaten Allah'ın aslanlığı ve Allah adına hakkı haykırması gerekirken yapmadığı için o zaman Hz. Aliye haşa noksanlık isnadı var. Ya ne saçma adamsınız, zırva adamsınız. Hazreti Osman'dan efendim bütün onun emirliğinde onunla cihatlarda kazandı. Hep Hazreti Osman'ın ne dedi? Hazreti Osman bir gün iki gün halifelik yapmadı ki kardeşim. Onun iki seneki hilafet bu. Bir gün iki gün değil ki bunu. O ne derse dinledi. Yani bir Hazreti Malik Efendimiz'e bu husus sorulduğunda dedi ki... Sahabenin hepsi faziletlidir. Ee, ama dedi Ali ile Osman arasında ortalık karışıyor. Ee, yani onun için bir adam Hazreti Ali Hazreti Osman'dan eftal dese eli sünnetten çıkmaz. Çıkmaz. Ama icma muhalif iş yapmış olur. Bir de demin ne dedim sahabe-i kiram Hazreti Osman'ı geçirdiklerine göre sahabenin cumhuru, icmağı Azli Osman'ın eftaliyetindedir. Sen ne olursun sahabe-i kiramı ta faziletli varken bir aşağısını seçtiler gibi sahabeye noksanlık istat ediyorsun. Bu da bir sıkıntılı bir iştir yani. İcma'a muhalif bir görüştür. Ama efendim İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu anh efendimize göre Ee, müştehitlerin imamıdır kesinlikle e, Hazreti Osman Hazreti Ali Efendimiz'den üstündür çünkü sahabe daha üstünü varken bir fazilette bir aşağısında olanı öne geçirmez benim ümmetimi Allah talalette birleşmez yanlış iş yaptırmaz icma ve cumhur yanlışla birleşmez Müslümanların güzel güldüğü Allah'ın dinde de güzeldir Temin okudum metinlerini. Bu adı şeriflere göre Müslüman Hazreti Osman'ı öne geçirdi Halifet Hazreti Hal'den önce. Allah'ın dinleri güzel olan neydiğine anlamak için sen Allah'la görüşemediğine göre konuşamadığına göre Müslümanların icma nerededir ona bakacaksın. Ehli sünnetin icma... Zaten ehli sünnet konusun konuşulmaz orada. Sahabe zaten hepsi. Ehli sünnet sahabenin görüşünde olmak zorunda. Sahabe zaten ehli sünnet üstü bir şey. Yani ehli sünnet sahabeye bağlı. Sahabe ehli sünnet Diye bir mezhep imamları falan o zaman yok ki. Dinin ilk ravileri sahabe-i kiram. Ben ve sahabımın yolunda gidenlere el sünnettir buyuruyor zaten. Onun için sahabenin fiili, tatbiki, hüccettir, delildir. Sahabe bir şey yaptıysa, bir de ittifak ettiyse bir de, bir kişi iki kişi değil. Bir iyi miktardır Hangisine uysanız iddia edersiniz diyor. Birine bile uysanız, e bir de hepsi birden ittifak ettiyse ne olacak? E sen kalkıyorsun öyle değil. kimsin sen ya? Ayetlerin nüzülüne mi şahit oldun? Hadislerin vuruduğuna mı şahit oldun? Kendisi zunlarının son deli dünyanın dibinde konuşursun. E onun için İmam Malik Hazretleri de İmam-ı Azam'a gördü öyle. İmam Şafi'ye gördü öyle. E şunu diyor. Meratibuhum rutbetuhum filaftaliyyeti Alâ tertibil hilafeti. El-i sünnet itikadının metni budur. Faziletteki sıralamaları halifelikteki sıralarına göredir. 1-2-3-4. Bitti. Zaten İmam-ı Hazar işini burada ne diyor? Sahabenin faziletine inanacaksın ama tertibe de rahat edeceksin. Şu ondan üstün, şu öbüründen üstün. Bu tertibi bileceksin diyor. Buna da inanacaksın diyor yani. Çünkü ayet-i hadisle ilgili konu bu tertip. Sözümle hadislerin hadisleri oluyorsun. Ve e, bu tertipte neyledir diyor. İşte başta Ebu Bekir, 2. Ömer, 3. Osman, 4. Ali, Vudvanullahi Teala Aleyhim, Ecma'in. Evet. Ama Osman ve Ali hakkındaki meselede işte yani bir adam ben Ali'yi Osman'dan eftal görüyorum derse o herif çıkmaz. Onu da bilirim yani. Çünkü Cumhur, icma Cumhur o yöndedir ama Bazı alimler Yani e, Demişlerdir ki e, Ömer'de kesinlik var Ondan sonra da e, Kesin bir ilim yok Yani Ali Osman'dan üstünde dememişler Osman Ali'den üstünde dememişler E biz diyoruz Cumhur diyor icma bunun üzeridir Ama bazı henüz alimleri Ondan sonra sükut etmek lazım yani O ikisi arasında Zaten Ehl-i Sûretin'in esaslandı sayarken ne diyor? Tavdîruşşeykheyn ve mehabbetül hateneyn ve meşu'anil hufeyn. Ebu Vekir ile Ömer'i bütün ümmetin en faziletini bileceksin. Sonra iki bacanağı, Ali ile Osman radıyallahu anh'a bacanaktırlar. İki bacanağı seveceksin. Orada sevmeyi şart koşuyorlar. Üstün bilmek tamam, diğer bütün sahabeden üstündürler tamam. Ama ikisi arasında ayrım yapar da birini birinden üstün derse... Osman Ali'den üstündür diyen de sorun yok. Zaten Cumhur'un görüşüdür. İcma var. Ama öbürün de diyene sen el sünnetten çıktın demeyelim. Ondan sonra efendim kardeşim e, İsa Aleyhisselam gelecek. E, İsa Aleyhisselam geldiği için e, işte o başlattıktan eftal olacak. E, ondan sonra E sonra insanların en fazla diyorsunuz ama İsa Aleyhisselam'ın nücûlünü hesap etmediniz mi diye bir sual varit olursa kardeşim. Zaten itikadı okurken evvel dikkat ne dedik? "Eftalün nas madel enbiya." Peygamberlerden sonra dedik. Ee, İsa selam gelecek ama İsa selam yeni bir şeriatta peygamber vasfıyla gelmeyecek. Zaten peygamberlerden sonra deyince İsa Aleyhisselam'dan üstün olmadığı anlaşılıyor. Şimdi peygamberlerden sonra İsa Aleyhisselam nebilerden olduğuna göre konu anlaşılmıştır. Nebilerden sonra. E, ama Resulullah'tan sonra İsa Aleyhisselam kıyamete gelecek. Bu gelecek ama yeni bir şeriatla tebliğ için gelmeyecek. Resulullah'ın şeriatını tebliğ için gelecek. Dolayısıyla nebilik vasfını zaten haizdir. Onun için nebilerden sonra dediği zaman İsa Selamda da nebilerin içinde olduğundan burada bir sıkıntı yanlış bir mana çıkmıyor. Yani bunu da İmam Şeyh Ahmet Ceruk Hazretleri özellikle beyan etmiştir. Burada dersimiz kalsın. Bir dersimiz daha kaldı. Ondan sonra bakalım hangi kitabı seçeceğiz. İtikad derslerimiz hususunda e, yeni bir eserle. E, bakalım işte İmam Azam Fıkı Eklerinden başlarım. Akiteyi Tavi eden mi? Böyle en eski. Yani çünkü ne kadar eski? Atik o kadar eftal. İlimler Bakımda yazı İmam Azam'ın Nükırru Risalesi var. ikrar ediyoruz ki, iman ediyoruz ki diye böyle saymış. O Risale de çok güzeldir. Şimdi bunların aslında bir tercih yaparım haftaya kadar ve size e, önümüzde o dersi beyan ederim. E, çünkü onu haftaya beyan edeceğim ki kitap temini lazım. Benim dersimi takip eden Tullab var. Tullab falan. O hangi kitabı o kitabı e, efendim, e, talep etmemiz lazım. Yani size arz etmemiz lazım. Şu kitapçılarda bulunur. E, dersi kitaptan takip edenlere biz onu gösteririz olmadı bakalım talep olursa bizim internet sitesinde talep yaparsınız talep olursa biz size yani kitabın metnini internetten koyarız sayfa sayfa oradan artık ne diyeyim sana çıktı alma diye bir durum var artık alabiliyorsanız ondan çıktı aldırırsınız eğer kitap teminde zorlanırsanız bizi haberdar edin sitemize efendim biz bu kitabı bulamıyoruz nereden sorarsanız çünkü Türkçe değil ya Arapça olduğu için her kitapçıda işte bulunmayabiliyor her dönemde her kitap Ben zaten şehirlerden okuyorum. O şerleri zor bulursunuz. Ama en azından metinden takip etmeniz lazım. Onları beyan ederiz. önümüze bir ders daha var. Bu da çok önemlidir. Sahabenin cümlesini diyen insanlardan eftali ve onlar hakkında İleri geri konuşanlar çok türede Allah muhafaza etsin. Helak oldular işte. Fatih'in Nurullah'ın durumunu görüyorsunuz. Hazreti Muavi'nin haline konuştu. Adam ne halden ne düştü. Sahabe hakkında çok dikkat etmekle. Aksi takdirde mezalik ı akşamlar ayağın kayar ama ayağın karda kayarsa kalçan kırılır. Burada kayarsa cehennemde kafan mafan kırılır. Onun için önümüzdeki ders çok önem arz ediyor. Sahabe hakkında ileri geri konuşmamak, hepsini radıyallahu anh diye anmak... Hepsini etmek hepsini sevmek bunlar çok önemlidir. Biliyorsunuz Hayrettin Karaman gibi adam hocanın hocası ben muhabbeti sevmem diyecek kadar ehli sünnetten ayrılmıştır. Yani şu anda bayağı bir ayağı kafası kayan var yani bu işte. Ondan sonra e, neyse, birine daire etti yaptım. O da Tarikat Şeyhi. Meşhur da bir adam. Çünkü sanatçılar, manatçılar peşinde. O kalkmıştır. Muhaver Efendimiz'e ileri geri konuşmuştur. Yani şeyhim diye deyip de eli sünnet olmayan adamlar var. Tarikat şeyhi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şerahsız tarikat olur mu? İtikatsız, imansız. Bak ne diyor İmam Gazali? İşte Akide-i söylüyor. Hepsini sevmek iman şartıdır. Nasıl sevmiyorsun sen ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevin buyurun. Nasıl sevmiyorsun? Onun için e, bu, önümüzdeki derste de bu konu detaylarıyla, hadis-i şeriflerle incelenecektir. al-Rahman. Rabbim el akidesinden kıl kadar ayrılmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. El-üslet akidesine tamamıyla hakim olarak, malik olarak ve zihnimiz hazır olarak, bu namadan etmeden, e, ayık şekilde el-üslet itikadına tum sarılarak Rabbim vefat edebilmeyi cümlemize müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi